Arkası yarın. Susuz yaz. İkinci bölüm. Radyo için yazan Necati Cumalı, Yöneten Azuman Korat, Efekt Ertuğrul İmer. Bu bölümde oynayan sanatçılar, Anlatan Ülkü Ülkümen, Esma Ölmez Nurşen Girgin Koç, Hasan Kocabaş Yıldırım Önal, Hüseyin Şengül Ergün Uçucu, Veli Sarı Orhan Aral, Musa Öztürk Aktan Günalp, Osman Kocabaş Bozkurt Kuruç, Bahar Tomlis Oğuzalp, Birinci çocuk Ayten Uncuoğlu, ikinci çocuk Sancar Alpu. Zemler Köyü'nün kuzeyindeki ekili topraklarda yaz ayları akan tek susesi işitilirdi. Teke başında cebelin eteğinde kocabaşların küçük zeytinliği içinden kaynayan bir su damarı 5-600 metrelik bir oluktan geçerek aşağılarda bir havuza ulaşırdı. Suyun geçtiği yerler küçük toprak sahipleri aradan bir avuç yeri genişletirler. Açtıkları yerlerde şeftali, kayısı, zeytin ağaçları yetiştiren kocabaşların suyu olan ihtiyaçları artar. Yetişen ağaçlarını sulamak için Kocabaşlar kaynağın suyunu yeni yaptırdıkları bir havuzda toplarlar. Havuzların tamamladıkları günün akşamı Hasan Kocabaş düşler içindedir. Kardeşine her yıl cebelden kazandıkları topraklarla gün gelecek koca çiftlik sahibi olacaklarını söyler. Bu su zengin edecektir onları. Artık sularını komşularına bağışlamayacaklar. Susuz kalan komşuları bahçelerini kendilerine ucu ucu satmak zorunda kalacaklardır. Fakat gece iç içe iki odalı küçük damlarında iki kardeş kendi odalarına çekilince Hasan Kocabaş'ın yüreği hiç de rahat değildir. Karısı yeni ölmüştür. Bir yandan içerideki odada sevişmelerini duyduğu kardeşi Osmanla karısı Bahar'ın mutluluklarını kıskanır, elinde olmadan Bahar'a yasak arzular besler. Bir yandan da bahçeleri susuzluktan kuruyacak komşularının kendilerine yapacakları kötülükleri düşünür, kuşkulanır, uyuyamaz. Ertesi sabah eski havuzu neredeyse boş gören komşuları Velisarı, Sarı, Esma Ölmez, Hüseyin Şengül, Musa Koca Kocabaşları görmeye gelirler. Hasan Kocabaş'a ovanın düzenli bozduğunu, suya tek başına sahip çıkamayacağını söylerler. Hasan, suyun toprağından çıktığını, kendi malı olduğunu öne sürer. Hasan Kocabaş, sen sözünü benlediğin yerden benlemişsin ama bir eksiğin var. Yaşın küçük, bu ovanın geçmişinden haberin yok. Gördüğüm bildiğim bana yeter. Sözümü kesme de dinle. iyice kavra. Bu ova vaktiyle Kosta'nındır. Bu bahçe. Bunun altında Safi'nin, onun altında Halil'in. Daha aşağıda havuzun altında benim. Benim'in, Musa'nın, Hüseyin'in bahçelerinin sahibi hep Kosta'ydı. Kosta gitti. Hükümetten bu yerleri bizler aldık. Hey, hey. Alırken havuzun alt başı pahalı. Bu yer ucuz, bedavaydı. Hey, hey. Rahmetli babanın eli kıttı. İstedi hatırını kırmadık. Bu yeri ona verdik. Ya rahmetli baban bunu sana hiç söylememiş miydi? Biz aşağıdaki yerlere avuç dolusu para ödedik de burayı babana bırakmakla hata mı ettik? Ha. Gün gelip de evlatları bize hıyan eder diye mi düşünecekti? Ha. İyi dedin ya Esma abacı. Demek vaktiyle de bu suyun bir sahibi varmış. Sahibi... Allah'tan kork Hasan Kocabaş. Allah'tan kork. Bu hırsın bu tanahın sonu hayır değil. ...kendini düşünüp de komşusunu düşünmeyeni Allah affetmez... Bu ne değil... ...Allah büyük, haklıyı haksızı görür... ...Allah büyük elbet, bunun sonu da var... ...ahireti de var... ...Allah'ın adaletiyle kulun adaleti bir değil... ...sen vekillere danışmışsın duyduk... ...ama vekillerin her dediği hak değil... Osman... ...sen başına ne neyi ha... ...senin diyeceğin yok mu... ...ay... Hey. ...Allah anlasın... ...ne desin Osman... ...Osman malına sahip mi ki... ...Osman'a ne soruyorsunuz ha... Cebeli birlik açtık, aşıları birlik aşıladık, havuzu birlik ördük. Bunun gizlisi kapaklısın var? Ne demiyor Osman'dan imdat umuyorsunuz? Osman sizinle birlik olup kendi emine çiğneyecek, kendi sözünden dışarı çıkacak değil ya. mı? Bağırmıyorum! Ne demiyor adamı sarıyor, dene Sorguya, suale çekiyorsunuz? Bugüne kadar arkamdan dedikleriniz yetmedi mi? Suyun nereden çıktığını, kimin olduğunu gözümüz görmez miyiz? Sen hele aşağıya kadar in de bizim bahçelerin halini bir yol gör bakalım. Suyun oğlanı bu diyorum. Ben ne yapayım? Kendi aşılarımı mı bırakıp kurutayım? Dinle Hasan Kocabaş. Tatlılıkla son bir defa daha diyorum. Suyu bir gün sen al, bir gün aşağıya sal. Biraz böyle çıksın. Ben He. onu bunu bilmem. Aşılarımı, fidanlarımı, sularım... Suyu artarsa sallarım. Bu iş senin keyfine kararına kalmaz. Onu iyice düşün. Ne demeye getiriyorsun? Ha, düşün. Bu iş senin keyfine kararına kalmaz diyorum. Duymadın mı? Demen tehdit mi? Sen nasıl içine gelirse öyle bir. Ha. Ben de bu kuru sıkılara pabuç bırakacak göz yok. Hakkını sağ alırsınız. Hem de patlarına ana bata. Bata Hakkımız ya ne sandın? Ayağına senler sarak acılamaya mı geldik? Ak yeri mahkeme burası ak yeri değil. Ölen adam gibi konuş. Adamı günah sokma. Bu ulan Ne ulan ulan. Bekle oğlum. Bekleme be. Sen niye ulan? Ekle. Kim olur lan tozu? Durur durur. Yakalayayım şunu ayağımın altına ezeyim be şunu ulan köpekler gelin şu çapayla kapalı ne diyor ne Ulen diyor ulan siz bu oğlada Ali Kırambaş kesen misiniz ulan topunuz birden harak mı istiyorsunuz bende sen onu ağam gibi ağam kardeş gibi mi kardeş bugün komşusuna oyun eden yarın kardeşini aldın kız duydun mu kocanın gözünü yeddi la yeddi ağam Allah'ını seversen ağam nasıl Efendim senin içine iyiydi. Bize ettiğin karakallar. Fitir fitir burnundan çıkar. Sonra pişman olur. Onun orasını Allah bilir. Kimin burnundan çıkar, kim pişman olur. Günü gelince görürüz. Görürüz. Benden söylemesi. Benim akla nasihate ihtiyacım yok. Hadi yolunuza kır Hadi, hadi elinizden gelene adrese koy ha, Yürüyün gayri durmayın Adam gibi adam yerine koyup da ne laf ediyorsun Hala Elim kodruna havledi sarı Bizi kovuyor bize yol gösteriyor Daha ya. anlamadın mı Hadi yürüyün hadi hadi. Hayır, hayır, Bunun ya. muhtarı hükümeti de var Güvendiğiniz yere gidin Ulan Osman Osman duymadın mı nasıl ikimizi de Tehdit ettiler ilendiler Bırak beni bırak karışma Allah'a bir can borcum var. Onu da ne zaman isterse o zaman alır. Duymadık demin. Sizin gibilerin sözünden korkan camur olsun. Sizlerden yılanın adı kamcı açıksın. Ah, ah Allah'ını seversen bırak gitsinler. Ah. Sana ne oluyor lan? Sen benim lafıma hareketime ne karışıyorsun? Senden bir yardım isteyen oldu mu? Senin bana bir hayrın mı var? Kimleri gördü. Evet. Yolda kimseyle karşılaşmadın mı? Karşılaştı. Anlaşsana. Evet. Anlatmasam daha iyi. Arap nedir? Yakınlarda olmalı. Yakınlarda ocağınından çıkar gelirdi. Hayvan bu ne bileyim. Bir yerlerde takılmış kalmıştır. Komşuların köpekleriyle oynaşıyordu. Baksana neredeyse kuşluk oldu. Arap bu vakirde hiç damı yalnız bırakmaz. Boş yere meraklanıp da canını sıkma. Ne olacak araba? Her neredeyse şimdi kuyruğunu sallaya sallaya çıkar gelir. Öyle mi sanıyorsun? Keyfin kaçmış senin. Anlat ne oldu? Kimleri gördün? Kimlerle karşılaştın? Ee, ovada kim varsa bize düşman. Bu damdan, bu bahçeden dışarı adım atmak sana bana haram gayrı. Bizim suçumuz, günahımız ne ki? Hakkımızı korumaktan başka kime ne? Ee, sen öyle bir. Bacak kadar çocuklardan tut. Bakkalına, kahvecisine kadar bütün bademlerde bize hak veren tek kişi yok. Meraktan öldürmesene beni. Açık açık desene. Sana çatan bir laf eden mi oldu? Ee. Ne, ne yapacaksın? Dur hemen. Bizi görürsün seni. Suyunu salacağım. Altınlar. Bugünlük de onlar temizler. Köye indiğime ineceğime bir pişmanım. Aşağıda bütün damlar, bütün çardaklar yatışında. Bahçeler köyü şarkı, hasimeler deneklerinden kurmuş. Patlıcanlar, biberler, yatmış yana bir o bak. diye bahçelerde hayran salmışlar. Kuyuları hep kurmuş. İçecekleri suyu köy yolundaki çeşmeden taşıyorlar. Ha, köy yoluna varmadan çocuklar benim bıçak. Neden? Az ileride Musa'yla karşılaştım, selamsız geldim. Bakkala aradım, konut komşu mahkemelere düşeceğinize aranızda anlaşırsanız olmaz mı? ya. <gülüyor> Dönüşte Esma Bacı karşıdan üstüme bağıra bağıra irendi Bu kahır bana göre değil abi Varsın şeftalilerimiz bir yıl geç Aksın mı Ağam kolay kolay kimseye acımaz Su da ağam kadar benim de aklım var Ha veriyor. Sabahtan bu yana havalandığı gelmedi mi Damının önünde ne o duruyoruz? tutuyor ee, Köyden yeri dön. Karının eteğine yapışıp kalmanın zamanı mı Ardına düşmesem karının yanından ayrılmaya niyetin yok. Ben cebelde kimin için ter döküyorum? Suyu... Suyu aşağı çeviren de kim? Sen mi? Ne de suyu aşağı saldık? E bir günde onlar bahsederini sulasın. Kime danıştın? Ben dururken cömertlik sana mı kaldı he? Bu suyu hak edene kadar avuç dolusu vekil, mahkeme masrafı özlediğimi unuttun mu? su değil günahımı bağışlasam onlara farklı gelir anladın mı mahkemeye gittiklerine gideceklerine pişman olsunlar da akılları başlarına gelsin bana danışmadan sen suyu nasıl bağışlarsın? ben neci oldum gayri burada desene Aa, sen bir köye kalırınca etrafın bize nasıl düşman olduğunu gör geriye sağdana bizi bilmem olsunlar ne gelirenlerinden sen kimsin bana sormadan müsaademi almadan suyu düşmanıma alacak? Bana akıl verecek kadar oldun mu sen onu söyle. Düşman olan bana ol. Küçük gibi küçüklüğünü, hakkını, sıranı bil. Ağzımı açtırıp kötü kötü söyletme beni. Sende yürek yoksa bende var. Köymeyden gözün yıldıysa bir daha nara verinir. Sen içeri giriyorsun. Taşın ben de söylettim sen sözünü dinle içeri gölüyor musun? Su! O geliyor! Yağ! Yağ! Yağmur! Sağ olalar Yağmur! Geçen de Sağmur! Ver Allah! Ver Allah! var buralar söyle! Aa! Kıcıklarım sözü bana! Sana sıranı hakkını bilim dedim, mı? Suyu istiyorlar, unutma, değil bana yavrular. Daha tek başına sinirmiş gibi laf ediyorsun. Ne? Ne dedin? Benden Bak. suyu yavvaram ama. Suyu ben istedim, ben kal. Ne demiyor? Bizim bahçe yeşilinden gülüyor. Aşağıdan milletini içecek, hayvanını sulayacak suyu yok. Sen büyüğüne karşı mı geliyorsun? Ya bugün değilse yarın suyu genel olacak? Bir gün bize bir gün anlaştık, buna bir Sen burada kumandayı eline aldınsa de... Dede biliyor Ettikleri seni akıllandırmadı mı? Bana karşı geliyorsan... ...sözümü dinlemeyeceksen açık açık... ...söyle de ona göre davranıyor. Büyük sen büyüklüğünü ver. Sen büyüksen ben küçük değilim. Evli baklı adamım. Sözünü takla konuş. Karımın önünde ettiğin lafı kulağınmış. Üç aylık karın sana benden kıymetli mi oldu? Ha ha karıştırma lafı karıştırma. Benim elimden tutacak kadar çocuk olmadığımı bil. Konuşurken ağzını bozma. Hepsi okarın. Ben... Ben sana ne dedim Cihaz? Ne dediyse ne dedin? Orası sen benden iyi bilirsin. Karımın yanında beni azarladığın bir değil, iki değil. Ne var burada? Ben... Ben senin ağın. Bahar bilmez mi? <gülüyor> Benim sözümden ne demeye inciniyorsun? Ben sana kötü ne dedim? Benim görmüşlüğüm, bilgim senden ziyade. Arap geldi mi? Arap nerede? Görünmedi. Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap! Arap. Bu hayvan? Acayip. İyice uzaklarda olmalı. Allaksızlar. Arap! Diğerlerde yerlerde kıstırdılarsa... Arap, Arap! Bunlardan her kötülük beklenir. Ne gibi? Zehirlediler, tuzağı düşürdülerse... Araba kötülük edemem, merhamet etmem. Bak nasıl sözüme geldin, gördün mü? Sofayı kurayım mı? Araba bulmadan yemek yiyemem, gideyim arayayım. Abi. Sen vereyim, boğaz ara, ben cebini dolanayım. Olur, bak, <gülüyor> sen de bunun önünden ayrılma. Kocam. Arap çıkar gelirse çiftliği iki el bocan. Ele gelsin de. Arap! Arap! işlemesi iyi. Namlusu da pırıl pırıl oldu. <gülüyor> Tüfeğine güvenmek istiyorsan iyi bakacaksın. Çiftliği al da bir yokla bakalım. Çifte dolu. Emin misin? E üç gündür atılmadı. Dolu duruyor. Bir bak bakalım hele. Ha, boş mu? Kim boşalttı sen mi? Gördün mü? Bakmadan dolu dedin aldandın. Silah dolu tutmaya gelmez. Birinin oynayacağı tutar, düşer, takılır. Ne ne gerek? <gülüyor> Elinden bırakırken boşaltır... ...eline alınca doldurur emniyetini kaparsın. Doldur şimdi. Aha, emniyetini de kapa. Şimdi içini rahat tut işte. Ses yok Yakınlarda kim varsa sanki buralardan çekip gitmiş Sen gene de feneri içeri al Bu sessizlik hoş değil Hoş olacak olmayacak nesi var Vakit geç cimli alem uyku de Uyanık olanı da vardır Gelin Feneri kız hele dışarıdan ışık seçilmesin İyi mi? Az daha kız Yeter yeter Yerimizi seçmesinler ah, Sen yatsana Nöbet bende yatla dinlen biraz Yatsam ne fayda uyuyamıyorum Yaprak düşse yerimden kuluyorum Üç gündür gözünü kırpmadım Sonunda dayanamayacaksın Hele dayandığım kadar dayanayım da ötesi Allah gel. Sen merak etme sen merak etme Ben nöbetteyken buralara kimse yaklaşamaz Osman karanlıkta kara kedi geçse seçer Gelen elini kolunu sallaya sallaya gelmez ki Kendini göstermez ha, Artık iyice kuruntu sardı senin Uykusuzluğun besbeli hadi yat, hadi. Hele az daha vakit ilerlesin şimdi. Arabı öldürdüler ama umutları boşuna Damda biz var biz. <gülüyor> Arabı öldürmeleri işin başlangıcı Arap bekçimizdi Bekçimizi vurdular Şimdi sıra malımızda canımızda Bir gafletimizi kolluyorlar <gülüyor> Üç canlının bulunduğu yere yaklaşması kolay mı? Kaç ahılı çobanlarıyla, koyunlarıyla yaktılar bu tepelerde. Evet. Kaç aşılı, kaç zeytinliğe ateşe verdiler. Ben mavzeri her sabah ortadan Nedemi'ye yok ediyorum ha. Bakarsın jandarmaya ihbar ederler. Damın her tarafını aratırlar. Araba ortadan kaldırdılar, silahlarımızı da kaldırırlar. Birimiz mavzer yüzünden hapse girdi mi... ...ellerini kollarını sallıya sallıya yaklaşıp... damımıza ateşe vermeleri... ...birimizin bir saat damdan ayrılmasına bakar. Aşıllarımıza fidanlarımıza bir saat bir keçi sürüsü salmaları yeter. Tanık bulursan git hakkını ara şikayet et. Hem bunun gizlisi kapaklısı ne? Havuzu açtığımız günün sabahı... ...veli niyetlerini açık açık söyledi. Arabı öldüren de veli... Delilin ispatın ne? Veliden başka kim olur? Velinin zarı dişi. Benim aklımın erdiği zarını arabın önüne tuttu, arabı zarın ardından dereye vurduğu yere kadar çekti. Bunun böyle olduğunu havuzun alt başında oturan kim varsa bilmiyorsa bana ne dersen de. Ama ettikleri yanına kalmayacak. Malımızın içine adım atan canlı çıkmayacak. Ben bir iki saat uzansam yeter. Gelin. Sen yatacaksan benden önce yerine geç. Ben Osman'la kalırım. Kulağın aşılardan yana olsun Osman. Muhabbete dalayım demeyeyim. Merak verme. Sen rahat uyu. Hadi Allah'a emanet olun. Eksik olma. Uyu bana bak. Sen niye yatmadın? Yatsam ne fayda? Sensiz gözüme uykumu girer. <gülüyor> ya benim girer mi ki? Ya. Yani şöyle bir sadece yar. Banlam şimdi, ağan çıkar gelin. Uykudan başına doğru kıtmıyor diye görmedin. Gene de uyumaz o. Bu gece dayanamaz uyur. Sana ne oldu böyle? İlkin sana bir sözüm var. Ha, söyle ne geldi aklına gene? Gelen olursa vurur musun? Ee, ne bileyim? Vurma. Şimdi de ne olacağını kestiremem. Çiftini havaya boş. Gelenlerin yanıma alçak olur. Bir el havaya atsan kaçar. Bir daha buralara uğramar. Bakalım denerim. Sen ana uyma. Sen mahpuslara düşersen bu dağlar baştan başa şeftalilik aşılık olsa bana ne? Elini kana bulama. Hadi söz ver bana. Kimseyi vurmayacağına. Kapat gayri. Kapat. Bırak be. Seni azıcık koklayayım. De hele de. Senin dediğin olsun. Ay, doyamam ben sana. Doyamam. Ben hiç doyamam. <gülüyor> Ömrümce de doyamayacağım seni. Ben de. <gülüyor> ben de. Mo, Osman, ne? Osman kalk, ne ne ne? Kalk ne? Kalk. Ne? Kalk. Ne? kalk, kalk diyorumuz. geldiler, aşılıklar da bu diyorlar. İstemez istemez, ışık görmesinler. Çabuk Aşılıkları yerle bir edecekler. Yürü çifti idam. Ne? Daha yalan, daha yavaş Çiftte bu sen damla kal. Şunu çıkayım deme. Eninden kaza çıkmasın. Allah, Allah'ım. Sen cümlemesi kolay. Dinleyiciler Susuz Yaz adlı sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Evet.